Bayezid Bistami Bayezid'in çocukluğu Bayezid Bistami kibar evliya'dan 803 yılında ayrıldı bu dünyadan. Hakk'a ulaşan selin kamçılı yanı odur. Silsile-i aliye yolu onun yoludur. Doğru yolu arayan susamışın rehberi Nakşibendiği yolunun o oldu beşincisi. Ariflerin sultanı lakabıyla meşhurdur. Yolunda yürüyenler zulmetten kurtulmuştur. Künyesi Ebu Yezid. İsa'dır babadı Anneye itaatte benzeri bulunmadı. Hazar'ın kıyısında, Bistam şehrinde doğdu. Yolunu şaşırmışa, daima rehber oldu. Mübarek bedenleri anne karnındayken, kerameti görüldü, yoktu onu bilmeyen. Annesi hamileyken, şüpheli lokma yese, karnına tekme atar, anne gelir kendine. Ağzındaki lokmayı atmadıkça annesi, Karnındaki Bayezid, Tekme eksik etmezdi. Şüpheli lokma dahi, Düştüğü anda yere, Bayezid sakinleşir, Kıpırdanmaz yerinde. Doğmadan evliyaydı, Annesinin karnında. Doğduktan sonra kaldı, Sadıkların yanında. Peşinden gidenlerin, Hepsi oldu evliya, nefislerinden geçip bakmadılar dünyaya. Onun sevgisi oldu, kurtuluş anahtarı, Hakk'a ulaşan Selin, o oldu kumandanı. Güzel menkıbeleri, feyizli sohbetleri, dilden dile dolaştı, fethetti gönülleri. Küçük çocuk iken caminin avlusunda, Gönlünce oynuyorken şakik belirdi orada. Bayezid'i bir müddet seyretti, hayran hayran. Bu veli olacaktır, kurtulur buna uyan. Biliniz ki bu çocuk büyük veli olacak, Şarkta, garpta, her yerde adını duyuracak. Şakiki tanıyanlar, yolundan çıkmayanlar, bu minicik yavruya bu sözle bağlandılar. Bu minicik yavruya bu sözle bağlandılar. Bir kimse çocuk iken müjdelenmedi asla, büyük veli olarak bu Bayezid'den başka. Çocukluk mutlak saflık, Günahtan yok nasibi. Bu kadar küçük yaşta velilikse ezeli. Bir gün onu görmüştü büyük hadis alimi. Haline gıpta edip bir an onu seyretti. Bayezid'e seslendi. Hey çocuk beni dinle. Namazı kılmasını bilir misin ha? Söyle. O hadis aliminin niyeti ise şuydu. Bu çocuğun zekası, anlayışı çok muydu. Bunu bilmek istedi. Onu sevmişti fazla. Minik yavru Bayezid şöyle söyledi ona. Yeri göğü yaratan Cenab-ı Hak dilerse ben de namaz kılarım bana olmaz işkence. Namazda yaptığını anlattı birer birer. O zat çok hayran kalıp, kendisine şöyle der. Ey sevgili çocuğum, faziletin çok fazla. İnsanlar akın edip gelir senin yanına. Onlar başını okşar, buna hiç izin verme. Bir yetişkin gibisin, baksana şu haline. Bayezit şöyle dedi, Nasıl mani olurum, Gece gündüz onlarla birlikte bulunurum, Benim güzelliğimi vermiştir yüce Allah, Okşasınlar başımı, İşlemesinler günah, Bu haslet Allah'tandır, Buna olamam mani, Bana ait olmayan güzelliği o verdi, Bazen, o çocuklarla gönlünce oynar idi. Fesahat ve kelamı büyükler gibiydi. Akranıyla oynarken kimseyi incitmezdi. Kırsalar da kalbini kötü bir şey demezdi. İlim farzdır mümine. O halde ne yapmalı? Bayezid gibi biri oyunu bırakmalı. Gönderildi mektebe. İlim okusun diye Üstatların feyizleri Aktı gitti gönlüne Yaratılışı üstün olduğundan ötürü Kısa zaman içinde Yükselmeler görüldü Akranları gezerken O ilim okuyordu Ne kadar anlatılsa O ilme doymuyordu Anne ile ilgili ayet O Lokman suresinin on dördüncü ayeti. Okunduğu sırada kalbi birden titredi. Mektebini bırakıp koşarak geldi eve. Bu durumu fark eden meraklanmıştı anne. Bayezid'i okşadı. Erkenden döndün neden? Bir hastalığın var ise saklama sakın benden. Söyle oğlum derdini. Sana derman olayım. Gece gündüz daima yanında bulunayım. Bayezid şöyle dedi, Anne, hasta değilim. Senin rızan hakkında olmuştur yeni bilgim. Bugün Kur'an-ı Kerim mektepte okuyordum. Anne hakkında ayet okuyunca çok korktum. Bu ayet kerime, Allah ve senin rızan için indirilmişti, bugün olmuştur ayan. Benim için dua et, sana hizmet edeyim veyahut serbest bırak Allah'a yöneleyim. Bayezid'in annesi gözleri nemlenerek, Allah'a emanet ol, ona itaat gerek. Bundan sonra Bayezid kendini Hakk'a verdi annesine hizmette asla kusur etmedi küçük bir işi olsa sevgili annesinin hemen onu halleder gönlü olurdu engin annesine hizmette hiçbir zaman bıkmadı yürüdü hak yolunda yılmadı usanmadı meçalsiz de annesi yatağına yatmıştı başucunda Bayezid derinlere dalmıştı. Dışarısı soğuktu, her taraf buz tutmuştu. Dondurucu rüzgardan tabiat kurumuştu. Dondurucu rüzgarlar çatıda uğuldarken zifiri karanlık da çökmüş idi erkenden. Sayıkladı uykuda Bayezid'in annesi. Susamışım iyice Su getir bana, dedi. Bayezit hemen kalktı, bir damlacık su yoktu. Bir desteğiyle hemen çeşme yanına koştu. Kısa zaman içinde dönmüş idi geriye. Baktı, anne uyuyor, koyuldu beklemeye. Anaya kıyamadı, ondan uyandırmadı. Gecenin soğuğuna asla hiç aldırmadı. Elinde soğuk desti, üşümüş parmakları, sessizce bekliyordu, donmuştu ayakları. Hasta anne uyandı. Bayezid, su ver bana. Desti neden elinde? Bıraksana toprağa. Uyandığınız zaman suyu vereyim diye, desteği bırakmadım. Fakat heyhat beyhude. Hayret edilecek şey, Soğuktan parmaklarım bu desteğe yapışmış. Bir şey anlayamadım. Anne baktı oğluna. Gözleri yaşla doldu. Heyecanlı olarak yatağından doğruldu. Kaldırdı ellerini şöyle dua eyledi. Yeri göğü yaratan Ey alemlerin Rabbi Ben razıyım oğlumdan sen de razı ol ondan. Bayezid'li yükselmesi belki de bu duadan. Yükselir balalara anne duası alan kurbiyet kazanmıştır. Razıdır ondan yezdan. Anneye hizmet edip makbul du'a alalım. Sadıklar kervanına bizler de katılalım. Bayezit olamayız. O halde ne yapmalı? Annelerin daima hizmetine koşmalı. Şüpheli lokma. Sadıkların meclisi onak karargah oldu. Yüzlerce meşayihin sohbetinde bulundu. O yine zevk almıyordu yaptığı ibadetten. Düşer özün de üzüntüye derdi, acaba neden? Neden acaba anne? İbadet zevk vermiyor. Hak'tan bahsedilirken tüylerim ürpermiyor. Emzirdiğin zamanlar, acaba beni anne? Haramdan hiçbir şey paylaştın mı benimle? İyi düşün, hatırla, el attın mı harama? Neden yakın değilim bizleri yaradana? Anne derin düşündü. Tüm maziyi taradı. Haram lokma babında hiçbir şey bulamadı. Bayezid ise ondan gerçeği istiyordu. Sıkılan anne birden ona şöyle buyurdu. Evet Bayezid, evet, şu anda hatırladım. Henüz meme emerken, komşu evine vardım. Orada çok ağladın, seni susturamadım. Müsaade almadan eli yemeye bandım. Sürdüm senin ağzına, susu verdin o anda. Koymadım hiç ağzına haram denilen lokma. Bayezid sevinçliydi. Ona söyledi şöyle, Acele git komşuya, ondan helallik dile. Anne komşuya gitti, olanları anlattı. Komşusu helal etti, Bayezid rahattı. Kısa anda tırmandı menzili birer birer, ona hiç engel yoktu. Huzur doldu gönüller. Bayezid'in Edebi Bayezid-i Bistami, Cafer'den kırk yıl sonra dünyaya teşrif etti. Üstadı Ali Rıza İmam-ı Ali Rıza'nın başkaydı sohbetleri, maziye götürürdü huzura gelenleri. Bayezid Bistami onun sohbetleriyle Cafer'e vasıl oldu. Başka bilgi beyhude İmam Cafer Sadık'tan feyz aldı, meşhur oldu. 113 ulemanın sohbetinde bulundu. İlahi aşk hakkında benzeri duyulmadı. Namaza durduğunda göğsü gıcırdardı. Yanında namaz kılsa sevenlerinden biri Göğüs kemiklerinin sesini işitirdi. Herhangi ulemanın sohbetlerine gitse, Huşu ile oturur, bakmazdı hiçbir yere. Ne kadar çok olsa da sohbetten feyz alan, Asla iltifat etmez onlara, bakmaz bir an. Bir gün hocası dedi, Şurada rafta duran, kitabı getiriver, Sensin en yakın olan. Bayezid geveledi. Hangi kitap efendim? Görmüyor hiçbir şeyi sizden başka gözlerim. Üstad'ı şaşırmıştı. Bayezid nasıl olur? O kitap tam yanında, başının üstünde durur. Bayezid kızarmıştı. Affediniz efendim. Edebimden dolayı başka bir şey görmedim. Hocası şöyle dedi, Madem böyledir durum, Bistam'a dönmelisin. Budur benim buyruğum. Herkese dersler verip anlat Allah yolunu. Öğrensin tüm insanlar hüdanın buyruğunu. Üstadım bir kadındır. Veli sevenlerden yetişkin bir cemaat. Seni yetiştiren kim? Haydi bize de anlat. bayezid Bistami onlara dedi şöyle, Üstadım bir kadındır, şaşırmayınız öyle. Kadın mı, nasıl olur? Duyduğumuz doğru mu? Asla duyulmamıştır, mürşit kadın olur mu? Bayezid şöyle dedi, Şüphede hakkınız var. Önce beni dinleyin, sonra da verin karar. Allah'ın sevgisinden geçmiş idim kendimden. Yolda bir kadın gördüm. Rica eyledi benden. Allah rızası için taşır mısın çuvalı? Bunu kaldırmam için bende mecal kalmadı. Bu içten yalvarmayı reddedemezdim asla. Kadına yardım için geldim çuval yanına. Baktım çuval çok büyük mümkün değil kaldırmak mecazsız bir kadına hayır denmezdi ancak ne yapayım diyerek daldım düşüncelere gördüm kafeste aslan hemen geldim kendime bir işaret eyledim dışarı çıktı aslan onu yükledim ona yola koyulduk yayan menzile yaklaşınca o çuvalı indirdim bir ihtiyar kadını sandım ki sevindirdim. Keramet gösteremez açıktan bir evliya. Bu yüzden mahcup oldum. Şöyle dedim kadına, Kimi gördün deseler, gittiğinde pazara, Nasıl cevap verirsin, söyler misiniz bana? Hiç endişen olmasın, hakikati söylerim. Bu çuvalı getirten zalim Bayezid derim. Bayezid şaşırmıştı. ''Neden böyle diyorsun? İstediğini yaptım, pekala biliyorsun. Evet, dediğin doğru, taşıttın bu çuvalı. Kendi sırtınla değil, aslan oldu hammalı. Yükler taşısın diye yaratılmadı aslan. Neden böyle eyledin? Yok mudur sende vicdan?'' O kadın çok haklıydı. Ağlamaya başladım. Gerçek mürşidim oydu, bunu hemen anladım. Tövbe ettim Allah'a, çok fazla pişman oldum. Affım için Rabbime çok niyazda bulundum. Keramet gösterilmez, keramet sezdirilmez. Onu ancak hak bilir, halk ise bir şey bilmez. Acaba ismin nedir? İlahi aşk yüzünden halden hale geçerdi. Yanında çalışanın adını hiç bilmezdi. Tam yirmi yıl boyunca hizmetinde bulunan, Sadık bir talebesi vardı, civan mı civan. Şeyhinin dediğini asla iki etmezdi. Hizmetlerini görür, fazlaca sevilirdi. Bayezid ona derdi, Acaba ismin nedir? Şurada duran nesneyi acele bize getir. Hizmetle şereflenen o sadık talebesi, ustanın buyruğunu yerine getirirdi. Sadık talebe bir gün ezilip büzülerek, huzura dahil oldu, boynunu da bükerek. Pek muhterem efendim, yirmi seneden beri hizmetinizde kaldım, çok severim sizleri. Çok merak içindeyim. işledim mi bir kusur? Lütfen bana bildinin, kalbimiz bulsun huzur. Acaba ismin nedir diye soruyorsunuz. Halbuki siz ismimi elbet biliyorsunuz. Bayezid gülümsedi. Hiç üzülme evladım. Hakkın muhabbetinden bu durumlara kaldım. Allah'ın muhabbeti kaplayınca her yanı, Unuturum her şeyi, başta kalmaz nişanı, kıbleye tüküren, huzurunda bulunan müridinden çok kimse, ulu bir şey hakkında dediler Bayezide. O öyle bir kimse ki çok kerametleri var. Müridinden çok kimse sohbetlerini yazar. Bayezide Bistami kendi müritleriyle yola revan olarak geldiler hemen şeyhe. Şeyh ise o sırada mescide gidiyordu. Bakındı etrafına, kıbleye karşı durdu. Tükürmüştü kıbleye hiç aldırış etmeden. Tekrar yola koyuldu. Nasip yoktu edepten. bayezid Bistami gördü onun halini. Müritlerine dönüp onlara şunu dedi. Bir kimse uymaz ise dinin hükümlerine, Bu durumda olanın girilmez sohbetine. Sünnet-i yeye uyan mü'min kurtulur, Edepsiz kimselerin dâreyni zindan olur. Edepten yoksun olan kerâmet ehli olmaz, Kıbleye tükürenin yanında hiç durulmaz. Beraber geri dönüp evimize gidelim, Edebe riayetle Allah'a şükredelim. Edebe riayet Cemaatte bulunan müridinden çok kimse, derin sohbet anında sordular Bayezid'e. Efendim acaba siz yüksek derecelere nasıl vasıl oldunuz, anlatınız bizlere. Bayezid şöyle dedi. Bütün halk uyuyordu. Bistam'dan çıktığımda kulaklar duymuyordu. Birdenbire karşımda bir makam belirmişti. 18 bin alem zerre tüylerim ürpermişti. Aklım başımdan gitti. Duramadım yerimde. Ayaklarım tutuldu. Şöyle dedim Rabbime. Ya Rabbi, ya Allah'ım. Bu kadar büyük makam neden tamamen boştur? Mümkün değil kavramam. Şöyle bir nida geldi. Ey Bayezit Bistami! Bu makamın boşluğu değil kimse gelmedi. Çok kişi geldi ama uygun değildi onlar. Bizden kabul görmedi. Boş kaldı bu makamlar. Tüm insanlar kavuşsun bu yüce makamlara, şefaatçi olayım diye geldi aklıma. Şefaat etmek ise Resûl'ün hakkıydı. Ondan başka bir kimse buna mezun değildi. Edebe riayetle hemen bundan vazgeçtim. Resûl-ü Kibriya'ya uymak idi dileğim. Şöyle bir nida geldi gayipten bendenize. Yükselttik mertebeni edebin sebebiyle. Edebinle uymuşsun Sultanül Enbiya'ya. Sen Sultanül Arif'sin, yayılsın bu dünyaya. Bununla anılırsın ta kıyamete kadar. Muhabbet ve edebin dünyada daim artar. Bayezid'in tövbesi Binlerce evliyanın Bayezid rehberiydi. Sabahlara kadar o, Hakk'a kulluk ederdi. Bir sabah uyku bastı, namaza kalkamadı. Tövbe etti Allah'a, gece gündüz ağladı. Onun tövbe ederek Allah'a yönelmesi, binlerce tanıyanı yaraladı herkesi. Sonra bir nida geldi. Bayezid, iyi dinle, yetmiş bin mükafat verilmiştir tövbene. Aradan geçti aylar, böyle bir şey olmadı. Fakat bir gün Bayezid, derin uykuda kaldı. Melun şeytan koşarak sarstı ayaklarından. Bayezid baktı ona, hiçbir şey anlamadan. Ey melun şeytan, neden kaldırıyorsun beni? Vaktinde namaz kılmam senin için iyi mi? Melun şeytan söyledi. Gerçek olanı yaptım. Üç ay önce yaptığın tövbeni unutmadım. Bu tövbe sayesinde çok fazla sevap aldın. Şimdi yine alırdın namaza kalkmasaydın. Seni uyandırmakla mahrum eyledim seni. Benim vazifem budur. Namaz kıl, et secdeni. Mecusi'nin duvarı, günlerden cuma günü, şiddetli yağıyordu. Yağmurlar dere olmuş, sel gibi akıyordu. Yollar hep çamurdu, mümkün değil yürümek. Cuma kılınmalıydı, olmazdı çok beklemek. bayezid Bistami bir duvara dayandı. Ayağında balçıktan çok fazla çamur vardı. Ayağını sürterek taşına o duvarın, çamurlar temizlenir düşündü akla yakın Kısa bir zaman sonra hava da açtı verdi. Bayezid Bistami o mescide yöneldi. Aklına takılan şey mıhlamıştı yerine. O ihata duvarın gitmeli sahibine. Helallik alınmadan durulur mu dergaha? Böyle yapan kimseler nasıl erer felaha? O duvar sahibinin bir mecusi olması, çok üzdü Bayezid'i. Buydu büyük tasası. Heyecanla soludu. Geldi onun evine. Kapıyı açar açmaz, şöyle dedi kendine. Kusuruma bakmayın, sizi rahatsız ettim. Kötü bir şey yaptım ki, ben onu beğenmedim. Ben de çok hakkınız var. Ne olur affediniz. Eğer affetmezseniz, ''Zararı ödetiniz.'' Mecusi şaşırmıştı. ''Bir şey anlayamadım. Sizde hakkım olur mu? Almadınız kim alım?'' Bayezid şöyle dedi. ''Evet, mal, mülk almadım. Kirlettim duvarını. Bu oldu kabahatım. Böyle davranmam için bir bahane bulamam. Yağmurun şiddetinden işledim böyle haram.'' Mecusi şöyle dedi. Çamur olsun ne çıkar? Sizin yaptıklarınız veremez bize zarar. Bayezid ısrar etti. Bu kadar olsa bile hesap günü muhakkak sorulacak bizlere. İslam'dan mı aldınız sizler bu inceliği? Eğer bu böyleyse Müslümanlık ne iyi? Evet, İslam'dan aldık, uyarız peygambere. Zarara dokunmayan ne mutlu müminlere. Mecusi perişandı, acı acı inledi. Şu müjdeli haberi Bayezid'e söyledi. Böyle yüce bir dine uymakta çok geç kaldık. La ilahe illallah diyerek kanatlandık. Tevhidi söyleyerek temizledi kalbini, hakkını helal etti. O artık mü'min idi. Kutup demirci. Bayezit zamanında binlerce veli vardı. Keşif ve kerameti kainatı sarsardı. Onlara uyan kişi çıkmazdı doğru yoldan. Nefislerine karşı kesilirlerdi aslan. Kutupluk makamıysa bir demirci Gece gündüz çalışır, zorlukla geçenirdi. Çalışmaktan yorulmaz, helal rızkı arardı. Bu sebepten dolayı ondaki ilim azdı. Demirci kutup idi, ilme malik olmayan, Bayezid'in kalbine Allah eyledi ayan. Hayretteydi Bayezid, onun yanına geldi. Ellerine sarıldı, dua talebe eyledi. Demirci şaşkın şaşkın, ben mi dua edeyim? Sizin gibi birine mağfiret dileyeyim. Siz bana dua edin, duanıza muhtaçım. elinizi öpeyim, olsun benim ilacım. Bayezid fark etmişti, dalmamış keşiflere, makamından habersiz, mübarek kutlu kimse. Şöyle düşündü bir an, acaba bu demirci, kutupluk makamına neden yükselmiş idi? Demirci devam etti. Edersem sana dua, içimdeki dert gitmez, eremem kurtuluşa. Bayezid şöyle dedi, Derdin nedir bilelim, arkadaşlık yaparak Allah'a yönelelim. Demirci başı önde, kıyamet günü olur, İyi kötüler için hemen mizan kurulur. Mahşer mahşer insanın hali nice olacak, bu zulmet deryasından hangisi kurtulacak? Benim dileğim şudur, tüm insanlar kurtulsun. Günahlarının tümü benim boynumda olsun. Fıtratımın mayası şefkatle yoğrulmuştur. Şefkatsiz yaşayanlar mümkün mü kurtulmuştur? Hem söyledi demirci, hem de içten ağladı. Bayezid'in gönlünü baştan başa dağladı. Tenha yere çekilip baş başa ağladılar. Mahlûka şefkat için Allah'a yalvardılar. Bayezid anladı ki böyle olan kimseler az bir ilimle bile Allah'a yükselirler. Bağlılıktan dolayı verilmişti kutupluk. Olur mu mümin için bundan iyi mutluluk? Namazı kılmak için çok ayet bilmiyordu. Bayezid'den öğrendi, gönlü feizle doldu. İlim ve hakikatle aralandı perdeler, fezi ilahiyle yükseldi dereceler. Bayezid-i İmthan, Yusuf-i Bahirani ismindeki Müslüman şeyh Bayezid hakkında şöyle düşündü bir an. Çok acele olarak Bayezid'e gideyim, keramet gösterirse onu kabul edeyim. Böyle düşünerek hemen yola koyuldu. Bayezid ise o an yolunu gözlüyordu. Bayezid ona dedi, kerametlerimizi verdik Said Râi'ye, aydınlatacak sizi. O zat Said Râi'yi aramaya başladı. Gördü tenha bir yerde, birazcık yavaşladı. Baktı ki o namazda, Koyunlar otluyor. Köpek yerine kurtlar hayret nöbet tutuyor. Kalbi hopladı ama hiç aldırış etmedi. Sayit hazretlerinin doğru yanına gitti. Orada üzüm yoktu, mevsimi de değildi. Bütün bunlara rağmen ondan üzüm istedi. Elindeki asayı Said böldü ikiye. İkisini de dikti iki değişik yere. Her iki kuru çubuk, hemen yeşillenerek, taze üzüm verdiler, beyaz ve siyah renk. Beyaz üzüm vermişti, Said'e yakın olan, siyah üzümlerse, Yusuf yanında olan. Bütün olup bitenler gerçekten harikaydı. İmtihan eden ise, bunları normal saydı. Said'e şöyle dedi. Beyazı yakın size. Neden siyah olanlar yakındır bendenize? Said tebessüm etti. Ben Cenab-ı Mevla'dan yakin ile istedim. Senin kastın imtihan. Biliyorsun ameller niyetlere göredir. Nasıl niyet edersen Allah da öyle verir. Bu yüzden beyaz üzüm benim yanımda oldu. İmtihanın yüzünden seninki siyah oldu. Said Râi, Yusuf'a kilim hediye etti. Kaybetme sakın diye iyice tembih etti. Yusuf hacca gitmişti, kilim yanındaydı. Arafat'ta dururken kilimini kaybetti. Sağ solu aradı, mümkün olmadı bulmak. Aç dönüşü bistama ilk iş oldu uğramak. Arafat'ta kaybolan kilim oradaydı. Bu kadar imtihanı kendine ayıp saydı. Tövbe etti Allah'a, sığındı Bayezid'e. Kurtulmuştu nefsinden, çıktı yüksek yerlere. Katıldı meclislere, vazgeçti pis huyundan. İmtihan eder mi hiç veliyi bir Müslüman? Bekçinin Tövbesi İbret almak kastıyla kabristana giderdi. Gece geç vakitlerde ancak eve dönerdi. Yine bir gün, geç vakit orada dolaşırken, çok genç bir bekçi ile karşılaşmıştı birden. Onu hırsız sanarak bekçi geldi üstüne. bayezid Bistami bekledi sükûnetle. Elindeki sopayla Bayezid'e saldırdı. Darbelerden dolayı sopa bile kırıldı. Kan revan içerisinde Bayezid döndü eve. Izdırap içindeydi, yoktu onda hiç öfke. Kırılan o sopanın fiyatını öğrendi. Tatlı ile beraber o bekçiye gönderdi. Şöyle bir mektup yazdı. Pek muhterem kardeşim, beni dövdün, haklıydın, hakikati söylerim. Sen beni hırsız sandın, sana hak veriyorum. Kabristan'da işim ne? Özürler diliyorum. Orada olmasaydım döver miydiniz beni? Sopanın kırılması mutlak üzmüştür seni. Gönderdiğim parayla kendine bir sopa al. Tatlıyı da yiyerek esenlik içinde kal. Üzülme sakın kardeş, sopam kırıldı diye. Yenisini satın al. Bizlere de affeyle. Allah'ın selamı da üzerinize olsun. Ona tabi olanlar, Dâreyn de mes'ûd olsun. Mektubu okuyunca soldu yüzü bekçinin. Koştu şeyh huzuruna, Kalbinde yoktu hiç kin. Bayezid'in şefkati tövbeye sebep oldu. Ölünceye kadar o, Sohbetinde bulundu. O bekçi örnek oldu, Diğer tüm bekçilere, Akın akın gelerek uydular Bayezid'e. Anne duası. Bayezid Bistami hacca gitmek kastıyla dostlarıyla birlikte başladı hazırlığa. Eşya ve azığını yükledi bir deveye. Tanıyanlardan biri şöyle dedi kendine: Bu kadar uzun yola bu deve dayanamaz. Bu kadar fazla yükü hiçbir deve kaldırmaz. Bayezid Bistami şöyle dedi sonrana: Yük nerede duruyor? Dikkatlice baksana. Acaba bütün yükler deve üstünde midir? Dikkat eder bakarsan bu sana kafi gelir. Ne demek idi bunlar? Soran çok şaşırmıştı. Baktı yükler havada, kafası karışmıştı. Subhanallah, Acayip! Böyle bir şey görmedim. Yük deveden yukarıda, daha önce sezmedim. Sırttan daha yukarıda yük desteksiz durur mu? Aklım almıyor bunu, böyle bir şey olur mu? İftira edersiniz, ben halimi gizlesem. Dil uzatıyorsunuz, hak yolunu bildirmezsem. Takatiniz asla yok, hayretiniz çok fazla. Böyle hareket eden ulaşamaz Allah'a. Kutlu Kâbe yoluna sürdü hemen deveyi. Gözlerden nihan oldu, geçti tüm menzilleri. Ziyaretler anında ilahi aşk gözünden haber verildi ona, mübarek annesinden. Anneye hizmet için dönmeliydi geriye. Bu durum ilham ile bildirildi kendine. Bistam'a doğru dönen kafileyle beraber, aynı konak yerini geçtiler birer birer. Bayezid'in gelmesi Bistam'da duyulunca, halk yollara düşerek saygı gösterdi ona. Seher vakti anında gelmiş idi evine. Kavuşmak istiyordu mübarek annesine. Uyandırmamak için mübarek annesini, kapının arkasında biraz bekleyiverdi. O zaman uyanıktı Bayezid'in annesi. Ellerini kaldırıp şöyle dua eyledi. Ya Rabbi, ya Allah'ım! Benim garip oğlumu, Muhafaza ederek kötülüklerden koru. Onun iyi halinden büyükler hoşnut olsun. Bereketler ihsan et, Haller sahibi olsun. Bayezid duramadı. Gözleri nemlenmişti. Kapıyı tıklatarak ondan izin istedi. Anne hemen doğruldu. Kim vuruyor kapıya? Acele cevap verin kimse yok benden başka. Bayezid şöyle dedi. Bayezid, garip oğlun, müsaade bekliyor, siz de himmet buyurun. Bayezid'in annesi kapıyı açtı hemen, kucaklaştılar bir an, yaşlar aktı gözlerden. Senden ayrı kalmaya dayanmıyor yüreğim, saçlarıma ak düştü, büküldü işte belim. Ne olursun bir daha beni yalnız bırakma, gönlüm hiç dayanmıyor senden ayrı kalmaya. İki karınca. bayezid Bistami yine haç yolundaydı. Haçtan geri dönünce Hemedan'a uğradı. Oradan tohum aldı, doğru Bistam'a geldi. Tohum içinde iki karınca görüverdi. Yuvasından uzakta bunlar hiç yaşayamaz. Gitmeli Hemedan'a, aksi bize yakışmaz. Aldı karıncaları hemen döndü geriye. Onları bırakmıştı tohum aldığı yere bayezid Bistami, mahlûka şefkatliydi. Bu örnek davranışla bizlere yol gösterdi. İki karınca için günlerce yol kat eden, ondan başka olmadı. Düşünmeli derinden. Kandil Bayezid zaman zaman seyahate çıkardı. Müritleriyle bir gün bir evde konakladı. Ev sahibi memnundu. Onları ağırladı hizmetlerine koşup onlara kandil yaktı. Işığı yoktu ama kandil de yanıyordu. Bayezid Bistami bu hali garip buldu. Kandilde bir gariplik şimdi ben seziyorum. Kandil yanıyor ama ışık yok görüyorum. Bunun hikmeti nedir sahibine soralım. Hakikati öğrenip durumu anlayalım. Bayezid'in sözünü duymuştu ev sahibi. Gayet mahcub olarak onlara şöyle dedi: "Kullanayım diyerek bir gece ödünç aldım. Bugün ikinci gece komşuya uğramadım." Bayezid Bistami aman aceleyle kandili al yanına komşudan özür dile. Ev sahibi acele hemen komşuya gitti, anlattı olanları helallik de diledi. Komşu çok memnun oldu, kandili verdi geri, huzurda yakılınca mükemmel ışık verdi.